''Böyle bitmesin bu gece, görünmez oldu eserlerin zulmet penceresinde. İçim buruk, kanat kırık, şehir bir ram. Böyle bitmesin bu gece, Işıksız yanarken alem, yani tenezzül dahi etmemiş ateş göstermeyen uğrunu, ama yakmış da kör etmiş, gaflet yorganını gözlerine kadar çekmişleri.'' Böyle Bitmesin Bu Gece, Olur Muydu Bu Varlıkta Bu Darlık, Sanki Her An Düşsen De Yetişe Hızır, Yürek Hazır, Gece Nazır, Gözsüz Bakar Tüm Aleme, Böyle Bitmesin Bu Gece, Gönlümde Batarken Sefine, Ve Sebepler Kaçarken Benden, Tıpkı Bende Yunusvari. inanmışım İnanmışım O An, Böyle Bitmesin Bu Gece Düştükçe Kalkamaz Oldu Beden İnayetinden Düşerken Geri İlk kanışım Adem'den Beri Anladı Ene Sen Kerem Etmesen Kerem Nerede Tutmasan Elden Yürümek Nerede Etmez Tecelli Ya Ben Böyle Bitmesin Bu Gece Yar ile nihayete ererken her hece, Münzevi gölgemi kesret sanmışım, Her konuşana ayrı nağme yazmışım, yazar iken zulmeti de kazmışım, kazdıkça nur da.